Ayşe Bura ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumu'ndan. Günaydın Ayşe. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, gelin bir yarın Türkiye'de evet. genel grev mi diyeceğiz bilemedik bir karar alındı. Bir günlük bir iş bırakma eylemi var. Türk işe bağlı 6 Konfederasyon. Evet. 200 teker işçisinde yeniden açlık krevine başlama kararı var. Oldukça ciddi, ciddiyet kazanmış, bir boyut kazanmış bir durum. Bununla ilgili bir iki kelime de konuşabilir evet. miyiz? Evet, ben yarınki yürüyüşü çok önemsiyorum. Ve çok büyük bir katılım olacağını umuyorum. Gerçekten bu, bu çok önemli. Bir de şunu umuyorum herhalde e, Avrupa sendikal örgütlerine ve işte insan haklarıyla ilgili bütün e, sivil toplum kuruluşlarına Avrupa'da çalışan kim biliyorsa kim tanıyorsa haber gitmiştir. Yani eğer şiddet kullanılırsa bu bilinsin. Yani yarın ne olacak e, bilemiyorum. E, öyle bir geleneğimiz var çünkü bu tür yürüyüşlere e, müdahale bazen sert oluyor. Onların bilinmesi de önemli. Katılımın çok büyük olması da çok önemli geliyor bana. Uluslararası ee, diğer e, işçi sendikaları destek da, kararı de, verdiler zaten. Destek kararı evet, da evet. verildi değil mi? O ee, da önemli. De, evet, evet destek kararı verilmiş olması önemli. Biraz da gözlerin üstünde olması önemli. O şey olabiliyor e, daha iyi gitmesine e, yürüyüşün e, vesile olabiliyor. Bir de katılımın çok büyük olacağını umuyorum ben. Ee, yani öyle bir noktada ki dünya, e, bu krizle iyice açığa çıkan dünyanın hali e, gerçekten çok büyük bir çoğunluk. Artık böyle hani e, sadece işçi sınıfı diyebileceğimiz, hani geleneksel işçi sınıfı anlayışıyla işçi sınıfı diyebileceğimiz bir kesime etkilemiyor. E, bu e, bugünkü kapitalizmin e, işleyişi ve krizi artık hakikaten çok büyük bir e, çalışan kesim, çalışmak durumunda olan, hayatını çalışarak kazanan herkes e, sanki e, e, üretim aracı haline getirilmiş ve insan oldukları unutulmuş vaziyette. Bu yalnız Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde böyle ve krizde iyice açığa çıkmış durumda. Dolayısıyla tepkinin de hani sadece sendikalardan ya da sadece mağdur kesimin sözcülerinden değil, yani standart e, tanımlarımızla mağdur kesimin değil, herkesin e, tepkisi olması gerekiyor. Çünkü mağdur kesim gerçekten artık sahiden çoğunluk. Bütün ülkelerde böyle görünüyor bu. Yani Türkiye'ye bakıyorsunuz, tamam tekel işçilerinin durumu tek bir durum. Ee, ama bunun yanında öğretmenlerin durumu da benzer bir durum. Ee, sağlık sektöründe çalışanların durumu da benzer bir durum. Ee, bunun dışında işsizlerin ve yoksulların durumu da tamamıyla bununla ilişkili bir durum. Ee, bütün çevre sorunları bununla ilişkili bir durum. Yani e, dolayısıyla hani kitlesel tepkinin e, çok önemli olduğu bir zaman. E, ben biraz gene Polanyi'yi düşündüm doğrusu. Evet. Toplum kendini korur lafını. Polanyi'nin yani e, 19. yüzyıl kapitalizmini anlatırken, 19. yüzyıl kendi kurallarına göre işleyen piyasa ekonomisini anlatırken ki bugüne çok benzeyen bir durum anlattığı durum. Evet tepkinin bu gelişmeye karşı verilen tepkinin herkesten geldiğine vurgular. Yani sınıfsal bir tepki olmadığının, daha geniş böyle bir gerçekten herkesin tepkisi olduğunu, toplumun tepkisi olduğunu söyler. Toplum kendini korur der. Evet, Şimdi, kitle şey yani geniş kitleleri içeren. Evet, bunun içinde bir kesim iş adamı da vardır der mesela. Bunun içinde işte hem beyaz yakalısı hem işte kol işçisi hepsi birden vardır der. Yani bu olacak mı bugün bilmiyorum. Yani göreceğiz. Çok evet, olayım. bazen ümitli olamıyor. Çünkü şey de hani ideolojik aygıtlar da çok gelişti. İşte bütün baskı ve işte yanıltma araçları da çok evet genişti. medyada tabi fevkalade uyusal ve yani artık bu objektivite kaygısı adı altında tam bir empati yoksunu evet sıfırlamış durumda başkasını yerine koymayız empati sempati ve dayanışma gibi kavramların tamamen ayıp sayıldığı artık neredeyse yani medyada böyle bir şeyin kabul edilmediği bir duruma Gene de, gene de ne olursa olsun 1-2 en azından medya kuruluşu, 1-2 gazete, 1-2 televizyon evet. kanalı bu konuyla ilgilendi. Yani bu konuyla ilgilendi, o bana ümit veriyor. Yani tabii şey de var, Yani Türkiye'de hükümete karşı başka bir tepki de var. Yani sadece... Ee, bu eşitsizlik işte e, sosyal baskı, sosyal hak ilgileriyle ilgili değil başka e, ihlallerle ilgili de e, ciddi bir tepki olduğu için e, birazcık sesleri duyulabildi yani daha kötüsü de olabilirdi yani daha ee, yok, zaten olabilirdi. Bu... gelecek sene mesela aynı şey gelecek sene tekrarlansa ben bu kadar Seslerini duyurabileceklerini de zannetmiyorum. Tabii bu ses duyurma işiyle ilgili de başka sıkıntıdan e, yeri gelmişken belki bahsetmek lazım. Aslında ses duyurmak grevden bahsettiğimizde herhalde ses duyurmamak da oluyor. Yarın çalışmama kısmı e, basın dahil aslında pek çok iş konunu bütünüyle etkilemesi gereken bir durum kuvvetli olması için. Evet, evet. Yani e, sadece yayını yapıyor olmak değil yayını yapmıyor olmak e, da herhalde bunun bir parçası. Sizin okulda var mı bir grev hazırlığı? Evet. Eğitim sen e, destekleyeceğimi evet. söylüyor. Çare yaptı. Çare yaptı. Ben maalesef yarın okulda olmayacağım. Onun için yani İstanbul'da olmayacağım. Onun için çok şey yapmadım. E, bilmiyorum tam ne yapılacağını. Ama tabii yaygın bir destek son derece önemli. Yaygın evet, bir destek. Yani. İşte böyle alışkanlıklarımız yok. Yok evet. Yani böyle Dayanışma, alışkanlıklarımız evet. yok. Böyle reflekslerimiz yok. Evet yani gene de yani ümit var olmak veya de olmama konusunda birkaç günden beri de vurguladığımız gibi Türkiye'de de uzunca bir süreden beri işte farklı sebeplerle de olsa çeşitli konjonktürel durumların bir araya gelmesiyle de olsa ilk defa böyle bir toplumda evet. kuvvetli bir hissedilen bir direniş ve eylem oldu yani 50 günde az buz bir şey değil. Ve gündemde hep kaldı kendileri de e, tuttular ya da başka sebepleri de belki de de değindiğimiz gibi olmuştur. E, ama mesela dün e, seyrettiğimiz bir, e, benim ben, çok sık televizyon seyretme imkanım olmuyor ama e, gördüğümde e, kadınların özellikle başı çektiği çok sayıda kadının da bu greve, işte hem açlık grevinde hem de diğer eylem konularında ön planda olduğu manzaralar vardı yani. Evet, bu, bu çok önemli. Yani kadın meselesi ben de e, çok ümitsiz olduğum zamanlar e, şeyleri hatırlıyorum. Bu Almanya'da e, nazizmin yükseldiği dönemdeki e, aymazlığı ve insanların nasıl ne olmakta olduğunu fark etmeyip hani e, saçma sapan işlerle meşgul oldukları mesela Hobsbawm'ın tuhaf zamanları e, evet. onun hatıralarında çok e, çarpıcı bir şekilde anlatılır. Bunu düşünüyorum ve şey olmak için biraz daha iyimser olmak için şimdi daha çok kadın var diyorum. Yani, evet, benim bu, de bu mesela dikkatim bu, bu önemli, bu, bu önemli bir değişiklik. Hı -hı, ben de aynı yani kıyı kadınlar böyle durumlarda uyumaz pek. Yani e, şeyi Tehlikeyi ve neyin gelmekte olduğunu, olanın anlamını daha e, daha iyi görürler. E, benim biraz e, ümidim orada. Evet, bir de mesela bir bu grevde eylemde olan kadınlardan biriyle ikisiyle yapılmış mülakatlardan birinde çok net talepleri olduğunu söylüyordu. Ve bunları duyurmak istiyorum başbakanınızla diye yoksa böyle hani başbakanın da e, sözünü ettiği bir takım e, kirli senaryoların çetelerini yapamadığını olumsuz olayları abartarak acite edenler, kışkırtanlar var kullanılıyorlar şeyini ve ifadesini başbakanın e, doğrudan doğruya bir tek konuşma ve görüntüyle de boşa çıkaran bence görüntüler vardı. Çok net taleplerini söylüyor ve Baş bakalım hükümetin bunları dinlemesini istiyoruz, o kadar. Evet. Yani, evet slogansız evet. filan net konuşmalardı yani, o açıdan önemli. Evet, onlar önemli. O net konuşmalara aynı netlikte ne kadar sesin katılacağı çok önemli. Aynı netlikte, aynı kararlılıkta. Yani bütün dünyada konuşuluyor, demin Övi söylüyordu. Yani artık insanlar direniyorlar, artık insanlar kabul etmiyorlar dünyanın her yerinde işte protesto ediyorlar, protesto gösterileri yapılıyor istiyordu. Şimdi bu son derece önemli. Ama e, bunu hep söylemişimdir. ya yani bu gösterilerin, bu tepkilerin, kitlesel tepkilerin, e, işte sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çok büyük eylemlerin bunların etkili olması için e, gene de karar merci son etkili olup olmayacaklarının belirleneceği yer meclislerdir, parlamentolardır, hı hı. parlamentoların açık olduğu ülkelerde tabi. Yani parlamentolardır. Dolayısıyla o siyasetin nasıl etkileyebilecekleri nihai e, sonucu belirler. Yani sokağa çıkılır, sokakta yürülür, işte e, kalabalıklar olur, ama sonunda ne olacağı O mecliste. Düğümlenir, orada, orada bağlanır iş. Yani bu bugünle ilgili benim karamsarlığım biraz siyasetin, bu standart anlamında siyasetin çok aşınmış olması. Çok aşınmış, çok gözden düşmüş, önemsiz görülmeye başlamış. Bu kitle hareketlerine katılanlar tarafından da önemsiz görülmeye başlamış olması. Bunu tehlikeli buluyorum. Bunu ama bunun gibi. bir yanıyla da başka bir boyutu da tabii bizzat parlamentonun kendisini hiçbir şekilde çalıştırmayan sınırsız sayıda darbe yapılmış ve teşebbüsünde de olması. Bir tabii. yandan da %10 barajı işte e, vesaire evet. derken hani asla evet. sisteme dair inancın hangi düzeylerde olduğuna da evet. bir daha bakmak gerekebilir. Evet. Ama işte o sisteme olan inancı sarsan e, durumlarla Durumlar üzerine belki daha çok düşünmek lazım. Yani neden her yerde darbelerle yüzleşildi de 12 Eylül darbesiyle yüzleşilmedi? Yani ve hala yüzleşilmiyor. Neden bu %10 ile ilgili bir e, bir hareket olmuyor? Yani, evet 12 Eylül'den öncekilerle de yüzleşilmediği de bir evet. gerçek tabii. 27 evet, Mayıs, yani, 12 Mart... Şu andaki şeyimiz, yani elimizdeki 28. kanunlar ve mevzuat, 12 Eylül'den kalma kanunlar ve mevzuat. Bunların değişmesi için oradan başlamamız lazım hakikaten. Tabii bu işin öncesi de var. Ama oradan başlamak lazım. Ve bana oradan başlanmıyormuş gibi geliyor. Asıl önemlisi bu barajlarla bu işin yürümeyeceği görülmüyor. Yani... Hakikaten bu, bu konunun gerçekten e, ciddiyetle ele alınması gerekiyor. E, eğer barajlar kalkmıyorsa onlarla birlikte ne yapılabilir bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Ama hep e, Ömer bir kere daha konuşmuştuk. bir Beraber katıldığımız bir panelde gündeme gelmişti. Bu başarılı sivil direniş, başarılı sivil eylemler örneği e, nedir diye düşündüğüm zaman mesela bu bizde Irak e, işgaline, Türkiye'nin müdahil olmasına, e, olması için çıkacak olan tezkereye karşı e, hareket. Çok başarılı bir hareketti. Yani hakikaten başarılı bir sivil direnişti. Ama ne oldu? Sonunda başarısı e, parlamentodaki oylama üzerindeki etkisiyle ölçülen bir başarı. E, elbette, evet. Yani, ve bu çok önemliydi. Bunu hiç unutmamak lazım. En nihayetinde bu grevle ilgili de bunu böyle söylemek mümkün değil mi? Yani dışarı çıkacak insan sayısı önemli çünkü baskının tabii, gücünü gösterecek. Tabii, Ancak tabii. asıl önemli olan en nihayetinde bu 4C denilen şeyin geri alınması, hükümetin geri adım atmasını sağlanması. Evet, evet. Ve onun ötesinde de bütün bu Çalışma hayatının düzenlenişi, bugünkü durumda çalışma hayatını düzenleyen bütün kurallar, çalışma ilişkileriyle ilgili ön kabuller, bütün bunların sorgulanması lazım. Bütün bunların. Türkiye'de ve dünyada da tabii. Yani bu kriz, bu, bu kriz acaba bir fırsat mıdır diye konuştuk burada hatırlarsınız. Hani bu bu böyle olmayacak bu ekonominin düzenlenişi ekonominin işleyişi bu şekilde yürümeyecek bu krizde işte bunun ispatıdır hani gözümüzün önüne konulmuş bir şeydir kanıttır dedik bu bunu söyledik fakat e, ve her yerde de söylendi dünya kadar sivil toplum kuruluşu dünya kadar sendika bu konuda e, çok açık çok net görüşler belirttiler ve hani değişir bir şeyler hakikaten değişir ümidi doğdu ama şu anda görülen şey dünyada ve Türkiye'de sanki böyle bir takım palyotif önlemlerle işte yamayarak e, Türkiye'de sadaka e, girişimlerine önem vererek bu iş değişirmiş gibi bir e, hava var bu çok umut kırıcı bir şey bu çok umut kırıcı bir şey çünkü şunu gösteriyor bu kabul edilebilir bir şey değil yani çalışma hayatının bugünkü durumu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ve bunun kabul edilmezliğini eğer iktidarlar görüp de önlem almazlarsa gerçekten bir çatışma ortamında çözülecek bu. Yani bu da iyi bir şey değil. Çünkü çatışma ortamı hani ee, ee, bir çatışmayı başlatana da hayır getiren bir şey değil. Sonunda hani tek günlerdir tamam gündemde tuttular sorunlarını. Başkalarının sorunları üzerine düşünülmesine vesile oldular. Çok önemliydi direniş ama yani çektikleri eziyet de ortada. Evet. Yani çektikleri eziyet de ortada. çocuk çocuklarının durumu da ortada. Yani şimdi bu, buraya gelmeden bu iş görülebilseydi çok daha iyi olurdu ama maalesef görülmüyor. Görülmüyor. Evet. Yani şeyden bahsetmek istiyordum ben. İki tane rapor çıktı. Krizle ilgili. Evet. Krizle ilgili özellikle e, sosyal haklar e, ve sosyal dışlanma üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu ağlarının e, çıkardığı raporlar bunlar. Bir tanesi Avrupa yoksullukla mücadele ağı. Burada epey söze edildi. Çok önemli bir ağ bu. Ülkelerdeki sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ağları bir araya getiren bir şemsiye ağ bu Avrupa düzeyinde. Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı ve Avrupa Birliği'nde hak temelli sosyal içerme politikalarının gündeme gelmesinde çok etkili olmuş bir kuruluş. İkincisi Social Watch diye bir kuruluş gene bir şemsiye kuruluş. Ülkelerdeki e, sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu koalisyonların bir araya getiren, koalisyonları bir araya getiren bir ağ bu da uluslararası bir ağ. 60'tan fazla ülkenin katıldığı bir e, bir kuruluş, bir yapılanma. E, ilişki A Bunların ikisi aynı günlerde aşağı yukarı, yani 9 için krizin etkileri, krizin etkileri ve krizin sosyal haklarda yol açtığı aşınmalar üzerine raporlar çıkardılar. Ve hakikaten çok çarpıcı bir biçimde gösteriyorlar krizin nasıl bir etki yaptığını. Sadece işsizlik değil söz konusu olan aynı zamanda çalışma hayatındaki o belirsizliği, güvensizliği nasıl arttırdığını krizin gösteriyorlar ve ikisinin de talebi sadece iş yaratmak değil, sadece işsizlikle mücadele değil, aynı zamanda çalışma hayatının yapısı üzerine düşünülmesi ve bu yapının değişmesi talebi. Çok iyi raporlar hakikaten çok etkileyici raporlar çünkü hep şeyden gidiyoruz işsizlik. Sayılarından gidiyoruz. Tabii işsizlik sayıları çok önemli ve çok belirleyici. Ama aynı zamanda nasıl iş saatlerinin de arttığı, ücretlerin de düştüğü, güvensizliğin arttığı, bütün bunların da gündeme getirilmesi lazım. Yani Çünkü aksi takdirde yani tekel işçilerinin durumuna dönersek yeniden, işte bu kriz ortamında herkes işsizken işleri var, daha ne istiyorlar oluyor. Yani bu, bu düşünce tarzına karşı da çok e, laf söylenmesi lazım ve çok e, mücadele edilmesi lazım herhalde. Yani o açıdan da tekelifçilerinin direnişi çok önemli. Evet yani bu ta 1980'lerin başına kadar götürebileceğimiz işte bir e, toplum da yoktur, alternatif de yoktur ha, ha. Yani anlayış. sanki böyle bir hakikaten e, Türkiye'de özellikle çok güçlü. Türkiye'de özellikle çok güçlü alternatif yok. Ve maalesef bu hani var olandan hiç hoşlanmayanların da artık kabul ettiği bir şey haline gelmiş durumda. Ne yapacaksın? Dünya böyle. Halbuki de, yani bunun böyle olmaması gerektiğini de dünya söylüyor. O da bir dünya. Ve çoğunluğun dünyası. Evet, yani bütün dünyanın dört bir tarafından da ciddi bir mücadele şeyi de geliyor. Ama ne kadar yeterli olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz herhalde. Şurada önemli olan yani önemli olan demin e, şunu söyledim yani bu sadece bir hani e, kol işçilerinin, fabrikada çalışan işçilerin, e, mavi yakalı dediğimiz işçilerin e, direnişi olmayıp daha geniş bir kesime gene aynı ...tehditler, benzer tehditler... ...aynı kaynaktan gelen tehditlerle karşı karşıya olan... ...dediğim gibi sağlık çalışanları... ...öğretmenler... ...bütün beyaz yakalılar... ...bunları da içeren bir direniş olması çok önemli... ...ama aynı zamanda... ...şu da var... ...örgütsüz kesimin... ...hani en yoksul, en marjinalize olmuş... ...toplumdan dışlanmış... ...kesimin varlığını da... ...hiç unutmayan bir direniş olması lazım... ...yani o çok önemli... Bakın Türkiye ilerleme raporu çıktı Avrupa Komisyonu'nun. Onun Türkiye'deki sosyal haklarla ve istihdam alanı ile ilgili gözlemleri de çok çarpıcı. Yani orada da durumun ne kadar berbat olduğu Türkiye'de çok açık bir biçimde ortaya konuluyor. Son ilerleme raporunda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili. Ve söyleyenlerden biri raporda vurgulanan şeylerden biri ki her rapora girer bu hemen hemen, toplu sözleşmelerden faydalanan toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin, bütün çalışanların ne kadar küçük bir oranını oluşturdu. Bu son derece önemli bir şey. Yani eğer işçilerin çoğunluğu sendikalı işçi olsaydı, eğer hakikaten örgütlü kesim çalışan kesimin önemli bir kısmı olsaydı belki işler çok daha kolay yürürdü. Ama olay e, toplu sözleşme hakkına sahip olmayan kesimin korkunç derecede büyük olması. Yani karşılaştırılamayacak kadar büyük olması. Bu da yani mesela başbakan'a beni tekel işçileri seçmedi dedirten şey, büyük ölçüde. Yani bu bunun üzerinde de çok düşünülmesi lazım. Evet. Gerçekten yani bu örgütsüz kesim, bu dışlanmış kesim, marjinalize olmuş kesim dikkate alınmadan hiçbir şey de yapılamaz. Ve bunun nasıl dikkate alınacağı çok önemli. Bunu işte insanlar sefil durumdayken bunların işi var hiç olmazsa diye dikkate almak mümkün. Hükümetin Yaklaşımı bu büyük ölçüde ya da bu işin üzerinde toptan düşünmek lazım. Bu çalışma hayatının, bu ekonomik işleyişinin temelleri üzerine düşünmek lazım diye yaklaşmak var. İşte galiba en önemli seçim de o. Evet ya bir de şeyi de bitirirken bir cümlede söyleyeyim dün konuşuyorduk yani bu ranting no. anma söyleşileri konuşmaları dizisinin den Klein Klein'da konuştu daha önce de Arundhati Roy'da bunlar aslında çok önemli entelektüel yani kimliklerinin yanı sıra aktivist olarak da çok ön plana çıkan kişiler ve işte senin de dün konuştuğumuz gibi yani sivil hak ihlalleriyle ekonomik ve sosyal hak ihlallerinin tam bir bütünlük arz ettiği ne söyleyen kişiler bunlar aynı zamanda eylemlerinde ve konuşmalarında iki kelimeyle de ona da değinelim değil mi Evet, yani bu sene Naomi Klein geldi. Naomi Klein'in her zaman söylediği bir şey bu. Bunlar ayrı ele alınacak sivil hak ihlalleri, şiddet, şiddetin artışı dünya düzeyinde. Bütün bunlar ekonomik ve sosyal hak ihlallerinden, insanların geçimlerinin tehlikeye sokan ekonomik gelişmelerden bağımsız düşünülecek şeyler değil. Yani bu çok önemli bir teması Naomi Klein'in çalışmalarının ve bu çok iyi oldu çünkü Naomi Klein bu ranking ki anmak üzere düzenlediğimiz ifade özgürlüğü ve insan hakları konulu konferans serisinin üçüncü konuşmacısıydı. İlk konuşmacısı olan Arundhati Roy'un vurguladığı şey konuşmasında tam da bu Naomi Klein'in bütün çalışmasına yansıyan fikre hakların bütünlüğü fikrine. E, ...bağlanıyordu. Dolayısıyla e, çok e, iyi oldu hakikaten. Bir süreklilik getirdi konferans serisine de bu vurgu. Bu, bu çok önemli vurgu. Yani evet. Bu vesileyle şeyi de söyleyeyim e, konudan bağımsız olarak... E, <gülüyor> bu hakikaten çok uh, iyi bir konuşmaydı Naomi Klein'in konuşması. Evet. Onda Tiroinki de zaten öyleydi. E, fakat e, şöyle bir şey oldu. Naomi Klein'in konuşmasıyla ilgili basında biraz haberler çıktı. Kendisiyle görüşmeler yapıldı. E, bir takım görüşmeler yaptı medyada. Tabii Açık Radyo'da da konuştu ama e, Açık Radyo'daki konuşmanın dışında, onun dışındaki görüşmelerde bu, bu konferans serisinin ne olduğu çok açık bir şekilde belirtilmedi. Yani bunun sürekli bir e, olay olarak düşünüldüğü, her yıl tekrarlandığı ve her yıl e, Hrant Dink'in öldürülmesinin unutulmaması için ve mahkeme sürecine dikkat çekmek üzere, en azından bugünkü durumda mahkeme sürecinin çok parlak olmadığına, çok iyi bir şekilde gitmediğine dikkat çekmek üzere düzenlendiğinin biraz daha söylenmesini isterdik biz. Yani e, amacına daha uygun olurdu. E, tabii Açık Radyo'da bu çok net ifade edildi de başka görüşmelerde o kadar net ortaya çıkmadı. Bu vesileyle bunu bir kere daha söyleyeyim. Bunlar düzenli konferanslar. Her yıl yapılan konferanslar. Ve Hrant Dink'i anmak için yapılan konferanslar. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ayşe. Görüşmek üzere. Görüşmek Ayşe Bora ve Çağlar Keydar Sosyal Politika Forumu'ndan.